Uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırsın. Biz onları sağa sola çeviriyorduk. Köpekleri de mağaranın girişinde iki kolunu uzatmış yatmaktaydı. Onları görseydin mutlaka onlardan yüz çevirip kaçardın ve gördüklerin yüzünden için korku ile dolardı.